için programına daha hoş geldiniz. Ben Gizem ve Berna Bu haftaki konumuz çocuk ve tiyatro. Konuklarımız ise Burcu Doğan ve Sarp Aydınoğlu. Merhaba. Biraz e, bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz? E, merhaba. Ben Burcu. E, semaver Kumpanya'da ve Aksanatta oyunculuk yapıyorum. Tiyatro oyuncusuyum. E, bu kadar. Merhabalar. Ben Sarp Aydınoğlu. Ben 2002 yılında Mimar Sinan Devlet Konservatuvar tiyatro bölümünden mezun oldum. Mezun olduğumdan beri Semaver Kumpanya'da oyunculuk yapıyorum. Ee, şu anda da Akpan Çocuk Tiyatrosu'nda dördüncü yılım. E, tiyatronun çocuk üzerindeki önemi nedir? E, çoktur. İlk başta öyle söyleyeyim. <gülüyor> Çünkü e, tiyatro sonuçta bir drama olduğu için bir oyun oynama üzerinden gittiği için, başladığı için daha doğrusu çocukların ve büyüklerin, herkesin birbirini daha iyi anlaması, daha iyi iletişim kurması açısından önemli bir sanat diyebiliriz. Kesinlikle. Ve çocuklar üzerinden yani ona çok ufak oldukları için, daha doğrusu bu tip şeylerden çok fazla kirlenmedikleri için, dijital dünyadan daha başka, daha büyüdükçe başımıza gelecek olan şeylerden bir haber oldukları için onları istediğinizi... ...bir şekilde anlatabiliyorsunuz ve aktarabiliyorsunuz. Bunun için önemli bir şey. Teşekkürler. Ee, peki tiyatronun çocuklara karşı olan... Eğiti, ...eğitici ve bilgi verici... ...yönlerinden bahsedebilir misiniz? Ee, yani tiyatroyu... ...seyirciyle olan ilişkisi üzerinden... ...ben buna cevap verebilirim. Çünkü e, tiyatro bir şey öğretmez... ...bence... ...bunu algılattırır ve bir hazla çıkar seyirci. Çocuk üzerinde de çocuğa bir öğretmen gibi dikte ederek değil... ...sonuçta biz bir şeyleri sanat yoluyla, tiyatro yoluyla yapıyoruz. Onların işte bugün dişlerinizi fırçalıyorsunuz... ...işte her gün dişlerimizi fırçalayalım gibi cümleler yerine... ...onların hayal güçlerini geliştirici, hikayeler, hikayeleri farklı yollarla anlatması... Ve çocuğun hayal gücünü geliştirdiği durumdan itibaren de tiyatro o zaman görevini yerine getirmiş olur. Yani kendi iyisi ve doğrusunu bulma konusunda tiyatro bir araç olarak kullanılıyor. kullanılıyor. Bir anlamaya yapacak olursak çocuklar mı yoksa yetişkinler mi daha çok tiyatro izliyor? Hmm. Yani tabii çağına? ki e, çocuklar yetişkinler sayesinde tiyatroya gidebiliyor. Yetişkinler kendileri de gidebiliyorlar. Zaten e, büyük oyunlarına giden yetişkin e, çocuğunu da küçük oyunlarına muhakkak götürüyordur. E, bu mantıktan hareket edersek e, sonuçta tabii ki yetişkinler daha fazla tiyatroya gider. Evet, katılıyorum. Bir ee, şey hani... E, Şimdiden tiyatro oyuncusu olmak isteyen bizim yaşlarımızda olan gençlere neler tavsiye edebilirsiniz? Hani e, neler önerirsiniz? Oyun oynamak. Sonuçta bu işin özü oyun oynamak. Yani oyun oynamaktan hiçbir zaman vazgeçmemek gerekiyor her anlamda. Yani normal dışarıda oynadığımız herhangi bir seksek oyunu, bir saklambaç oyunu kadar basit bir şey aslında. Çünkü bu oyun oynama bizim de şu anda sahnede yaptığımız şey. Yani çıktığımızda işte Burcu ile bundan birkaç saat evvel oyun oynuyorduk. Hakikaten de biz kendi aramızda da oyun oynuyoruz diyoruz. Oyun oynamaktan bir kere vazgeçmemek gerekiyor. İyi bir tiyatro izleyici olmak gerekiyor. Hatta iyi bir seyirci olmak gerekiyor. Sinema, tiyatro. Biraz okumaya şey olmak gerekiyor. Yani okumakla aramızın iyi olması gerekiyor. Hayal gücü gerekiyor. Onun haricinde de dışarıda profesyonel olarak bunu e, kurslar yoluyla çocuklar üzerinden yapılan kurslar yoluyla da destekleniyor. Burcu aynı zamanda hem oyuncu hem de drama öğretmeni. O bu konuya herhalde daha... Yani tabii ki drama başka bir şey, tiyatro başka bir şey. Drama da evet çocuklara çok faydası olan bir daldır. Ve çocuklarla oyunlar oynayarak vakit geçirilir. Ama tiyatroda belli bir ezber yapılır ve sahneye çıkılır. Tiyatroda Çocuğun yani kendi çocukluğundan itibaren yani oyuncu olsun olmasın e, her çocuğun aslında hani çocuk oyunlarına gittiği kadar bence drama dersi de alması gerekiyor. Yani tiyatrocu olmasa bile almasında fayda var. Çünkü sonuçta insan ilişkilerini ve sosyalleşmeyi sağlayan e, bir ders oluyor aslında drama. Bunlardan sonra da belli 55'e geldikten sonra yani lise bittikten sonra da e, konservatuarlar ve güzel sanatlar var üniversitelerin bölümleri. Ben mesela Mimar Sinan Devlet konservatuvarı mezunuyum. Burcu Eskişehir Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi e, konservatuvarı mezunu. Liseden sonra da bir yetenek sınavına giriyorsunuz. O yetenek sınavında eğer başarılı olursanız zaten konservatuvar okumaya hak kazanıyorsunuz. E, çocuklar tiyatro izlemeye ve e, kurs, tiyatro kurslarına gitmeye kaç yaşlarında başlamalılar? E, 6 yaşından itibaren drama derslerine gitmeye başlamalılar. E, Başlarlar, hani başlamalıları söyleyemem. Başlayabilirler. Başlayabilirler. E, tiyatro kursuna, yani ben e, kişisel olarak yani 17-18 yaşına kadar hani tiyatroyla bağlantılı e, bir şey yapmasının çocuğun e, psikolojik gelişimine bir katkı sağladığını düşünmüyorum. Aksine e, zarar var. Çünkü o bir gösteriye hazırlanıyor. Ama dramada bir gösteri bir seyirci ilişkisi olmadığı için. Ee, çocuk 18 yaşına kadar yani psikolojik gelişimi açısından seyirciyi e, unutmuş oluyor dramayla. Doğal olarak 18 yaşına kadar belki drama 18 yaşından sonra artık seyirciyi kendi hayatına katması gerekir. Ee, peki e, şöyle bir şey takıldı aklıma. E, bazı şeyler çocuklar için zorunlu hani şimdi 7 e, çok geç 5 yaşında falan. E, peki sizce? Dramanın hani kurslarına gidilmesi ileriki yıllarda e, gerekli olmalıdır? Hani bir şart bir kural hani olmalı mıdır? Bir şart bir kural değil ama olmalısınız. Yani bu sizin sorularınızın cevaplarınızı bulmanıza yardımcı olacak bir şey. Sonuçta yetenekle yapılan bir iş ve çalışmayla yapılan bir iş. Bu drama dersleri sizin sosyalleşmeniz yani çocukların sosyalleşmeniz sizinle sağlayan bir şey. İnsani ilişkilerini daha yoluna koyan... Ee, ...nasıl davranacağını... ...arkadaşıyla nasıl ilişki kurabileceğine dair... ...ya da ailesiyle, sosyal çevresiyle nasıl ilişki kurabileceğine dair... ...bir anahtar sadece. Çünkü sonuçta yetenekle yapılan bir şey. Yeteneğinizi geliştirmeniz gereken bir şey. Bu drama kursları da... ...bunu bulmanıza yardımcı olabilir. Ee, çocuklara... E, ...oyunla oynamakla... ...büyükleri oyun oynamanın farkı nedir? Özünde aynı aslında. Yani biçimi biraz daha farklı. Çünkü... Sonuçta masal anlatıyoruz ve oyun oynuyoruz. Yani çocuklara oynarken daha açık, daha seçik olmaya özen gösteriyoruz. Daha iyi anlatmaya özen gösteriyoruz. Büyükleri de aynısını yapıyoruz ama yani ufaklıklar olduğu zaman hani... ...ben bir lafımı bile atlamasınlar, bir lafımı bile kaçırmasınlar gayretiyle... ...sonuçta çıkıyorum sahneye ve hani onlara... ...onu aktarabilmek önemli olduğu için daha net olmaya çalışıyorum, daha... E, dolandırmadan çok fazla ve hani komedisin işin hep tatlı olan tarafını ön plana çıkartmaya çalışıyorum. Çünkü zaten çocuk oyunu dediğinizde çok kaba da olsa bir kalıp vardır. Ama büyük oyunları daha değişken. Yani hani her şeyi yapabiliyoruz orada. Çocuklara biraz daha başka bir yerden başka bir kanaldan yaklaşmaya çalışıyoruz. Çünkü eğer onların hoşuna gitmezse ...oyun devam ettiremezsiniz ve bu zor bir şey. İlk baştaki ilk 10 dakika özellikle ilk 20 dakika 15 dakika diyeyim daha doğrusu... ...konsantrasyonları üst seviyede tutmak durumundayız. Öyle diyebilirim. E, çünkü e, çocuklar e, seyirci olarak hiçbir zaman e, büyükler gibi susup seni oturup dinlemezler. Orada onlar istediklerini yapma hakları vardır kendilerine göre... E, isterlerse sahneye çıkarlar yürüyerek isterlerse biz oyun oynarken çığlık atarlar bizi dinlemek zorunda değillerdir ve sen o çocuğun aslında algısını e, ayakta tutabilmek ile uğraşıyorsun aynı zamanda oyununu oynarken ama büyükler oynadığında zaten karşılıklı bir anlaşılma var, büyükler anlaşma var. biliyorlar zaten evet. nasıl izleyeceklerini kaba olarak en azından evet aynen böyle evet Peki bir şey sormak istiyorum. Hani şimdi e, siz çek, e, tiyatro oynarken kulis arkasında ya da hani oyunu oynarken bazı zorluklarla karşılaşıyor musunuz? Hani çocukların bağırmaları falan dışında başınıza gelen anılar falan bahsedebilir misiniz? Çocuklara e, oynarken başımıza çok fazla şey geliyor. Biz çünkü bu daha yeni bundan bir ay evvel bir turneden geldik. 51 gün süren bir turneydi ve 45 şehri dolaştık. Yani Türkiye'nin yani tüm bütün coğrafyalarına gittik. Bütün bölgelerine gittik. Hemen hemen yarısından fazlasını gezdik. Ve her tarafta farklı e, seyirciler var. Se, farklı çocuklar çıkıyor karşımıza. Ve her seferinde çok değişik şeyler yapıyorlar. Şu anda hani siz sorunca hemen aklıma bir şey gelmedi. Durum itibariyle ama. Ben de size bir soru sorayım. E, ne kadar kitap okuyorsunuz? E, ben genelde... Her gece yatmadan önce ve ödevlerimi bitirdikten sonra her boş zaman ne zaman bulursam bulayım hemen okurum. Yani çok seviyorum aslında kitap okumayı. Ama bu aralar hani sebezse sınavlar falan aslında pek vakit bulamıyorum okumaya. Ama hani okuyorum genelde. O sınavlardan biraz kafanız karışıyor değil mi? Evet. Çok sınav olmasından. Evet çok şey oluyor. Karışık oluyor. Ben fazla kitap okumayı sevmiyorum. Genelde dergi, gazete... Onları okuyorum çünkü e, kitabın ufaklığından beri böyleyim. Kitap okuyunca böyle yarısını e, 100 sayfaysa 50 sayfasını okuyorum. 50 sayfasını bırakıyorum. Eğer hoşuma gitmiyorsa. Hoşuma gidiyorsa da öyle. E çünkü bir yere gelince böyle sıkılıyorum. Daral daralıyorum. Gözlerim falan ağrıyor böyle. Hı hı. O yüzden fazla sevmiyorum. Tiyatro öyle peki aranız nasıl? Tiyatro öyle i̇yi çok izleyici iyi. misiniz? Evet. <gülüyor> Genelde Vakit buldukça zaten hani annemle falan gidiyoruz tiyatroları. Ne tarz oyunlardan hoşlanıyorsunuz? Ben en son gittim tiyatrodan bahsettiğim senakada'da gitmiştim. Şu an basit bir ev kazasıydı adı. Hı hı. Ona gitmiştik hani aslında tiyatronun çeşidi hani benim yaşıma da uyabilecek. hani her tiyatroya gidiyorum da hani sence benim yaşıma da uyabilecek. fazla büyüklere hitap etmeyen. E, lere gitmeyi tercih ediyorum. Hı hı. Yani ba hepsine gidiyorum genelde. Genelde tamamen çocuk oyunlarına gitmeyi de sevmiyorum, sıkılıyorum. Ama hani yetişkinle ergen arası kalan noktada. <gülüyor> <Barsom boyu dediğimiz. gülüyor> evet. Orada sıkışmış kalmış. Onlar Benim Akma bir şey geldi aslında bu daha evvel şöyle bir şey yaşamıştık. Bizim bir evvelki oyunumuz Masal Masal içinde diye Işıl kasab olduğunu yazıp yönettiği bir oyun. Akman çocuk tiyatrosunda oynuyorduk. Ve oyunda ben Mavi Su isimli bir taş ustasını oynuyorum ve bir gün bir cin çağırıyorum. Bir yerden bir cin çıkıyor. Ve cinden bir sürü bir şeyler, dilekler dilemeye başlıyorum. Seyircilerden bir tanesi bir yerden sonra çünkü cin oynayan Özdemir Çiftçioğlu inip çocuklara da ne istiyorsunuz, ne istiyorsunuz, ne istiyorsunuz diye soruyor. Ya yani O kadar farklı cevaplar, o kadar güzel cevaplar ve o kadar güzel şeyler duyduk ki oradan. Ya bir tanesi sadece kitap istiyor, bir tanesi sadece defter istiyor, işte bir tanesi araba istiyor, bir tanesi aklınıza gelebilecek her şey istiyorlar. Bir tanesi mesela en çok bizi, yani buran o olmuş, çok e, tatlı bir ufaklık. Herhalde 5 yaşlarında, 2 gün evvel, oyunu izlemeden 2 gün evvel merdivenden düşmüş. Dişlerini, e, bazılarını şey yapmış, zedelemiş. Bana dedi yeni diş <gülüyor> Bayağı bizden diş istedi. <gülüyor> yani o bizim için şeydi mesela. Burada şu anda ve Hala aklıma geldiği zaman bunu hayır hani tatlı bir tebessümle gülüyorum ama hani o an için o kadar çok istedi ki onu ve inandı ve vereceğimize. Biliyor bizim onu yapabileceğimize. Çok doğal bir şey. Yani tiyatronun gücü sonuçta bu. Hani ilk başta program masındaki soruya soruya yani bağlarsak o sorduğunuz soruya yani o kadar güçlü bir şey yapıyorsunuz ki aslında çünkü çocuk o anda şeyi daha çok çok fazla ayırdığında değil evet şu anda aynı havayı soluyoruz aynı şeyi, şeyi yapıyoruz ben sizi izliyorum ama nerede duracağım nerede durmayacağım nasıl cevap vereceğim neyi vermeyeceğim bilmediği için çok müthiş cevaplar ve çok müthiş şeyler söylüyorlar bize. Yani benim için çok ilginçti o deneyim yani yüzün üzerinde oyun oynadık ve her seferinde başka bir şey duyduk. Hiçbir şekilde yetişemiyoruz ona yani. Hani söylediklerini hiçbir şekilde cevap veremiyoruz bir yerden sonra. Çünkü yani bayağı algımızı karıştırıyorlardı. Çok güzeldi onun içinde. <gülüyor> ee, biraz genel bir soru olacak ama... E, e, ...bilmeyenler için bazıları sinema daha çok seyrediyor. E, tiyatro nedir? Tiyatro... <gülüyor> ...insanı insana insanla insanca anlatan e, sahne sanatıdır. Evet, bayağı sözlük. Evet. Yani bu sözlük <gülüyor> anlamı Değil tiyatro nedir? Ya tiyatro şöyle bir şeydir sonuç itibariyle. Yani isterseniz daha evvel programdan evvel de böyle bir laftarken hani tiyatro ile sinemanın farkı gibi bir yere girmiştik. Sonuçta tiyatronun güzelliği ve hani büyüsü şurada. Bir oynadığımız oyun asla bir daha aynısını oynayamıyoruz. Tabii ki evet. aynı oyunu oynuyoruz. Yani aynı metin Aynı oyuncular aynı sahnede aynı saatte oynuyoruz ama o günkü olan oyun bir kere oluyor. Ve seyirci içinde oyuncu içinde güzel olan tarafı o an orada olduğunuz zaman bunu evet. paylaşabiliyorsunuz. Ve oyunda yani mesela çocuk oyununun öyle bir daha zor diyebileceğim bir tarafı var. Daha, daha doğrusu daha değişken bir tarafı var. Çünkü dediğim gibi yani öyle bir cevap alıyorsunuz ki şu oyunları interaktif oynuyoruz. Çünkü biraz seyirciye sorarak onlardan yönlendirmeler alarak yani çocuklara sorarak öyle şeyler söylüyorlar ki oyunu o anda... Kurtarmak durumundasınız Devamını getirmek zorundasınız Ve size bu başka bir şey sağlıyor Ve o gün oldu o sadece yani bir, so bir hafta sonraki oyuna geldiğiniz zaman Aynı sorular aynı cevaplar gelmeyecek Başka bir şey gelecek Onun için o an onu paylaşıyorsunuz Ama sinemada başka bir şey var Bir kere yapıyorsunuz Çok deneme yanılma şansınız var Ve o an yaptığınızı e Kameraya hapsediyorsunuz Ve o hep artık öyle kalıyor evet. Aralarındaki en temel fark bu Özünde aynılar yani özellikle oyuncu açısından baktığınız zaman sonuçta aynı şey. Yani aynı sonuç. Orada da oyun oynuyoruz. Başka bir oyun oynuyoruz. Ve bir yönetmen sizi bir vizörden izleyerek buna karar veriyor. Ama tiyatroda o an, evet. o anda olan bir şey. Güzelliği orada. Yani dediğim gibi farklı bir cevap geliyor. Farklı bir tepki veriyorsunuz. Farklı bir soru soruyor. Siz ona farklı bir cevap veriyorsunuz. Ve bir anda işler değişiyor. Yani olumlu anlamda da olumsuz anlamda da. Tiyatronun en temel farkı o. Ya zaten hani sinema ile tiyatro karşılaştırılacak olursa bence tiyatro daha zor çünkü sinemada bir, yani en azından bir cümleyi bile unutmuş olsan tekrar kesip başa sarabiliyorlar. Orada o anda yapmak zorundasınız o işi bir de hani çocuklarla Burcu ablanın dediği gibi çocuklarla uğraşmak gerçekten çok zor. ...herhangi bir yerde kesmek zorunda... ...kalsınız hani unutsanız... ...hemen çocukların konsantrasyonu... ...dağılıyor, bozuluyor. Sağolsun işte o tip durumlarda... Yani ...ben kendi oyuncu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum... ...çünkü çok hani herkes tetikte o tip durumlarda... ...herkes her zaman tetiktedir bizde... Ve yani ben benim başıma bir şey geldiği zaman... ...çünkü olabilecek bir şey bu... ...yani 50 kere oynuyorsunuz bir oyunu ama... ...51. oyunda hani ne olacağı belli olmuyor... ...bazen bir şey oluyor... ...bir o anki cümlenizi unutuyorsunuz... ...mesela burcuyla oynuyorum, atıyorum... Hemen o anda beni kurtarıyor bir şekilde. Onu o cümleyi bana hatırlatıyor, ya da o cümleyi o söylüyor. Bir şekilde kurtarıyoruz. Yani o o oyuncu herkes evet, birbirinin arkasını topluyor aslında. <gülüyor> herkes evet. birbirini kolaçan ediyor devamlı. Peki çocuk oyunlarında tiyatro ile seyirci arasındaki durumu nasıl gözlemliyorsunuz? Ben gel Alice Harikalar diyarına gitmiştim birkaç sene önce. Oradan bahsetmek istiyorum. Siz hani oyunu oynuyorsunuz süre devam ediyor hani oynama içerisindesiniz ama o sırada bazı çocuklar ağlıyor. Bir tane bayan vardı çocuğu ağlıyordu. Çocuğunu kardeşine verdi ben oturup tiyatro izlemek istiyorum dedi ve oturdu kendi izledi çocuğunu başkasına verdim. <gülüyor> ben orada çok gülmüştüm olayın üstüne. Evet, trajikomikmiş. Yani ço <gülüyor> çocuk, çocuk oyununa. ...çocuğunu dışarı çıkartıp kendi izledi... ...bayağı bir böyle sonuna kadar. Bazıları çok... E, ...bir de çocuklarını... E, ...sus, bağırma falan da diyemiyorsunuz. Çok yüksek sesle gülenler oluyor. Çığlık atıyorlar. E, bazı şeylerden etkilenip... ...korkabiliyorlar. Hani korkacak bir şey... ...yapmıyorsunuz aslında o anda. Ama hani çocuk bu. Her şeyden... ...her an korkabiliyor. Bir Hı -hı. tepki verebiliyor. Bir geçmişi vardır belki var. Hani her an her şey olabiliyor. E, bizi rahatsız etti aslında. Ama hani... Ne de olsa çocuk film, çocuk tiyatrosu fazla da etkilenmedim o durumla. Biz o tip durumlardan kurtulmak için genelde şey yapıyoruz. Çünkü e, bir yerde mesela oyun oynarken bağırmaya başlıyor çocuk ya da bir başka bir reaksiyon gösteriyor. Ya da dikkatinizi çekmek istiyor. Bir bağırıyor duymuyoruz iki bağırıyor duymuyoruz üç bağırıyor duymuyoruz dördüncüden sonra zaten bağırmıyor. <gülüyor> bir yerde çünkü o aslında biraz ilgi yani farkında değil çocuk bunu yaparken ne yaptığının hani ilgi. ...çekmek istiyor, duymak yani görmek istiyor. Ama biz orada onu duymayarak mesela onu... ...bir şekilde ekarte ediyoruz ve ondan sonrasında... ...çocuk bir şekilde... ...izlediği şeye konsantre olmaya başlıyor... ...ve onu oradan bir şekilde hallederek... ...oyunun da... E, ...devamını kurtarıyoruz. Peki... ...ben de bir şey söylemek istiyorum. <gülüyor> e, bugünkü oyunda... E, ...ben bir şey gözlemledim. Gizem'in demin söylediği şeyde... ...anne... İzledi çocuğumu dışarıya çıkarttı. E, bugün de bizim arkamızda oturan e, bir tane kadın vardı. yanında da bir çocuk vardı. Hı -hı. E, ben oturuyorum. Boyum uzun olduğu için çocuğa her dakika göremiyor musun? Göremiyorsan altına montu koyayım. E, i̇şte çocuk onu ben aşağıya doğru kayıyorum. Kadın tekrar aynı şeyleri söylüyor. Ondan sonra en sonunda çıkmak istedim ama çocuk da... Yani haklı, göremiyor olabilir. Ondan sonra bir de şey, kadın çocuğa yer değiştirseydiniz keşke. Hemen. O an aklıma gelmedi. <gülüyor> <gülüyor> Bu sefer de kadın göremeyecekti, kendi <gülüyor> için aynı şeyi düşünecekti. <gülüyor> ee, bir de şey oldu, e, çocuk izlemek istedi, ama kadın annen bekliyor. E, çıkalım, gidelim. hadi geç kalacağız, gidelim falan dedi. Bizim en sıkıntılı olduğumuz durum işte o. E, çocuk da. Çocuk da dedi ki izlemek istiyorum dedi ağlamaya başladı ama bu sizin için de ayıp olur hem tiyatronun yarısında girmek hem de e, izleyip yarısına kadar bitirmişsiniz tam sonlarına geleceksiniz tiyatrodan çıkıp gidiyor. Hı hı. Bu sizin için de kötü bir durum bence. Bizim için şöyle kötü bir durum aslında burada çocuk için daha kötü bir durum çünkü o aslında seyrettiği hikayeyi sonlandıramadan bir hikayeden çıkmış oluyor. Doğal olarak aslında bizim çocuğa vermek ya da anlatmak istediğimiz şeyi tam olarak algılayamıyor. Böyle durumların sonunda yani. İsterseniz biz size bir de şu ana kadar bir Burcu değil mi Senin aynı oyunlarda oynadık şeydi. Akbank, Akbank'ta. Evet, evet. Masal masal için ben ilk başta Alice Sarıkalar Diyarı'nda oyunuyla girdim. Akbank Çocuk Tiyatrosu'na ve Burcu ile beraber girdik. Onun üzerine bir masal masal için de oyun oynadık. Ondan sonra da şu anda En Mutlu Kim adlı oyunu oynuyoruz. Cumartesi günleri saat 11.30'da. İstiklal Caddesi'ndeki Aksanat binasının ikinci katındayız. Buradan programı izleyen herkese de davet ediyoruz oyunumuza. Aynı zamanda programın başında söylediğimiz gibi Semaver Kumpanyen oyuncularıyız. Orada da yine çocuk tiyatromuz devam ediyor. Orada kukla oyunları yapıyoruz. Memo'nun Önlenemez Yükselişi isimli bir oyunumuz var. Ondan sonra Nasrettin Hoca oyununu oynuyoruz. Ve bununla beraber yeni çıkan bir oyunumuz var. Paki ve Sevgi Çiçekleri diye. Pazar günleri saat 12'de bu oyunları oynuyoruz. Buradan izleyen Kocamustafa Paşa'da. Koca Paşa'da Semaver Kumpanya Çevre Tiyatrosu buradan bu programı dinleyenler de eğer getirmek isterlerse haberleri olsun. Peki. Bir ses Küçük'ün programının daha sonuna geldik. Sarp Aydınoğlu ve Burcu Doğan'a bizlere verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. So parlak bir küçük böcek Üstünde birçok siyah benek Uç deyince uçuyor Kon deyince konuyor Gülen size kırmızı bir bilmece soruyor Uç uç böceği Biraz allı biraz pullu Gözleri şaşkın pek telaşlı Oltamı görünce Hemen cecik kaçıyor Gülen size masmavi bir bilmece soruyor Balık Biraz ürkek biraz korkak kulak Dersen pek çok oynar Havuçları seviyor Çıtır çıtır yiyor Gülen size bembeyaz bir bilmece soruyor Her cız diye sokar, her çiçekten bir bal yapar. Elini uzatınca kıyametler kopuyor. Gülen size çalışkan bir bilmece soruyor. Gak eder, peynir sever, kondu daldan biraz sarkar Çok uzun yaşıyor, herkes buna şaşıyor Gülen size kapkara bir bilmece soruyor gezer şaşkın uçar her çiçekten bir renk kapar onu ilk görenler bir resimdir sanıyor gülen size rengarenk bir bilmece soruyor evet.